Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du. Bugün inşallah yeni bir derse başlayacağız Allah Azze ve Celle'nin izniyle. Başlayacağımız ilim, ulumul Kur'an. Başlayacağımız ilim, ulumul Kur'an. Kitap olarak tercih etmiş olduğumuz kitap da manzumet Zemzemi. Zemzemi, Manzumesi diye meşhur olan kitabı e, ilimde asli kitap olarak kabul ettik. Birinci merhale, birinci mertebe olarak kabul ettik. İnşallah ona başlayacağız. Şimdi tabii ki daha önceki şerhlerimizden de hatırlayacağınız üzere demiştik ki, İslam alimleri herhangi bir ilme başlarken o ilmin mukaddimesini iki kısma ayırmışlar. Birincisi Mukaddimetul Kitap. bir de Mukaddimetul İlm. Mukaddimetul Kitap, ilim için seçilen kitapla ilgili o kitabı tanıtan, o kitaba dair bilgiler veren çalışmanın ismi. Bir de Mukaddimetul İlm var. Mukaddimetul İlm ne? O ilmin genel olarak ön sözü. Yani mesela bizim okuyacağımız ilim ne? Ulumul Kur'an ilmi. Bu Ulumul Kur'an ilmi nedir? Amacı nedir? Tarihsel seydi nedir? Bununla ilgili talebeye genel bilgiler veren çalışmaya da mukaddimetul ilim deniyor. Biz de önce kitabımıza başlamadan önce ulumul Kur'an üzerine genel bazı şeyler anlatacağız. Sonra onu bitirdikten sonra kitabımızı yani müfredatımızı oluşturan kitap hakkında konuşacağız. Ondan sonra da zaten manzumenin içerisine girip beyt beyt onu şerh etmeye çalışacağız. Şimdi daha önce de söylemiştik. Demiştik ki bir ilmin mukaddimesi yapılırken o mukaddimenin başlıklarını bir alim e, manzume halinde, şiir halinde kaleme almış. Hatırlayan var mı ezberden o manzumeyi? Üç kişi hatırlıyor. Tamam. Kim okusun bize? Enes abi okusun, oku Enes ağabeyi. <gülüyor> İsmi İskender'e de bir ve Kime aitti peki bu manzume? Satman. Sabban. Değil mi? Allametu Sabban. Sabban ne nereden tan tanımıştık biz? Haşiyeleri meşhur olan bir alim. Yani genelde medreselerde e, müfredat kitabı olarak kabul edilen kitaplara haşiye yazmış olan alimlerden bir tanesi. Bunu da bu olduğumuz şiirini Eşmuni'nin Elfiye üzerine yazmış olduğu şerhe yazdığı haşiyede. Yani Şerh-ül Eşmuni ala Elfiyeti i̇bn Malik diye bir kitap var. Biz bu kitabı çok bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü Elfiye şerhlerinden bizde meşhur olan hangisi? Doğu medreselerinde genelde Suyuti'nin kitabı meşhur. İsmi ne bu kitabı? Bize Suyuti diyorlar. Direkt medreselerde ama ismi Behçetül Mardiyye. Kitabın orijinal ismi, Arap dünyasında da daha çok e, İbn-i şerhi meşhur, Elfiye üzerine. Bir de Ezer'de müfredat kitabı olarak kabul edildiği için Evdahül Mesalik, İbn-i, İbni Hişam'ın şey var. Ezer'de onu dört parçaya bölüyorlar, her sene bir bölümünü ders kitabı olaraktan okutuyorlar. Mısır'da. Evdahül Mesalik, i̇bn Hişam'ın Elfiye şerhi. Bir de Eşmuni'nin şerhi var işte. Eşmuni'nin şerhine Sabba'nın yazmış olduğu bir haşiye var, işte orada diyor ki اِنَّ مَبَالِئَ كُلِّ فَنِّنْ عَشَرًا Her ilmin ilkeleri, esasları on tanedir. الْحَدُّ تَعْرِفِ konusu ثُمَّ السَّمَرَ Sonra o ilimden elde edilen meyve. وَنِسْبَتٌ Diğer ilimlere nisbeti Ve Fadluhu Bu ilmin fazileti وَالْوَضِعُ Bu il ilmi ilk koyan, yani tarihsel seyrini anlatmak istiyor. El-ismu, bu ilim için kullanılan isimler, el-istimdadu, bu ilmin kaynakları, beslendiği kaynaklar. Ve hukmu şari'u, şari'in hükmü, yani bu konuda bu ilmi öğrenmenin hükmü nedir, farz mıdır değil midir? Mesail, bir de bu ilmin meseleleri, alt başlıkları var. Fel-ba'du bil-ba'di ktefe, bazısı bunlardan bazısıyla yetindi. Yani bir kimisi, üç tane mesela tarifi, semelesi ve tarihsel süreci gibi üç başlıkla yetindi. وَمَنْ دَرَى الْجَمِيعَ حَذَا الشَّرَفًا Kim bu zikrettiğim 10 tane esası ilkeyi bilirse şerefi o konuda övgüyü elde eder diyor. Şimdi biz de ''Ulumul Kur'an'' ilmini bu e, manzumede zikretilen 10 tane esasa göre ele alacağız. Şimdi ''Ulumul Kur'an'' birinci maddemiz ne o zaman? ''Tarifi'' ''Elhaddu'' Bu ilmin tarifi nedir? Dikkat ederseniz ''Ulumul Kur'an'' kelimesi iki kelimeden oluşmuş bir kelime. Biri ''Ulum'' Biri de ''Kur'an'' kelimesi. Buna ne diyoruz? Terkibi izafi diyoruz. Yani iki kelimenin yan yanına getirilerek muzaf muzafu ile ilişkisi içerisinde bir terkip oluşturulursa buna terkibi izafi diyoruz. Haliyle önce biz bu terkibin kendisinden oluşmuş olduğu kelimeleri idrak etmemiz lazım. Doğru mu? ulum el-Kur'an. ulum ilim kelimesinin çoğulu. El-ilmu, el ulumu Çoğulu. Peki ilim ne demek? ilmin manası mutlakul idrak. Yani bu çok Tartışmalı bir konu. Yeri burası değil. Varakat'ta bununla ilgili özel bir bölüm var. Orada zaten yeterince kafamızı şişirdik değil mi? Yeterince konuştuk bu konu üzerine. Orada anlatırız. Lakin özet olaraktan ilmin kelime manası mutlakul idrak. Bir şeyi idrak etmek, bir şeyi anlamak, bir şeyi elde etmek anlamında anlam yönünden. Buna ne deniyor? Mutlakul idrak deniyor ilmin çoğulu. Kur'an kelimesi ise Kur'an kelimesi. Bu kelimeyi bazı alimler mehmuz kabul etmişler. Bazı alimler de mehmuz değildir demişler. Mehmuz ne demek? Yani ortası hemzeli demişler. Kur'anun gibi bazılar da Kur'anun demişler. Oradaki o hemzeyi onu saymamışlar. Kur'anun demişler. Cumhur uleması hangisini tercih etmiş? Kur'anun. Bu kelimeyi mehmuz kabul etmiş. Yani ortası hemzeli olaraktan kabul etmiş. Kur'an'un kelimesi mucemlere baktığımız zaman da ona iki tane asıl zikre diyorlar. Yani bu kelime nereden türemiş? Bazısı demişler ki bunun aslı qiraa, قراء qiraatun. Yani tele anlamındadır, okuma anlamındadır demişler. Bazıları ise demişler ki bu kelimenin aslı qur'undur, qur'un. Hayız için kullanılan veya temizlik için kullanılan selasetu qur'u kelimesi var ya qur'un kelimesi. Aslı odur demişler. Bunun aslında cem' anlamına geliyor, toplama anlamına geliyor. O zaman mehmus kabul ettiğimizde yani kıraae kabul ettiğimizde kıraatun, Kur'anun kabul ettiğimizde iki tane kökü var. Bir tanesi ne? Bir tanesi kara'a, kıraat, tilavah, okuma anlamında. Kur'an'ı kelimesinde Allah ne diyor? İnne aleyna cem'ahu, onu toplamak ve kur'anahu ve onu kıraat etmek, tilavet etmek bizim üzerimizdedir diyor. Bir de kur'un kökü var. Kur'un ne demek? Cem'h, bir şey toplamak. Ayetleri, sureleri bir araya topladığı için Kur'an-ı Kerim, ona ne denmiş? Kur'an denmiş, demişler. Kur'an kabul edenler, Kur'an yani ortası hemzesiz kabul edenler, bunu in kelimesinden olduğunu, karane, iki şeyi yan yana getirmek, birleşmek Karın var ya mesela şeyin e, boynuzları yan yana olduğundan dolayı değil mi? İki şeyi yan yana getirdiğimizde zulkarneyn diyoruz mesela. Kur'an-ı Kerim'de birçok benzeri bir araya getirdiği için buradan böyle söylemiş. Veya karain demişler. karine birbirini destekleyen, birbirinin varlığını ispat eden kelimelerdir demişler. Bu da karain olaraktan kodlamışlar bunu da. Kur'anun bir de karainun. Dedik bunlar. Bazı alimler de demişlerdir ki, Kur'an kelimesi, Araplar bunu ilk vada ettiklerinde bu şekilde vada etmişler. Yani bu özel bir isimdir, bu lakaptır, bu alemdir, Allah'ın kitabı için kullanılmıştır demişler. Çünkü daha öncesinde bu kelimenin kullanıldığını biz bilmiyoruz. Hani Arapların kendi aralarında bu kelimeyi bu haliyle, Kur'an haliyle kullandıklarını biz bilmiyoruz demişler. Bunun bir kitaba ıtlak edilmesi zaten bu bu şekilde vada edilmiştir. Bu özel bir isimdir demişler. Peki Kur'an kelimesinin ıslahı anlamı istilahi anlamı nedir? Bu lügat, lügat olarak tahlil ettik. Değil mi? Peki ıslahı anlamı Kur'an'a ne diyoruz biz? Kur'an-ı Kerim'in ıslahı anlamı. Bununla ilgili birçok tarif zikretmişler. Kur'an-ı Kerim'i tarif ederken lakin bunların içerisinden en toparlayıcı ve öz olanı şöyle söyleyebiliriz. El Kur'anu huvel munazzalu min Allah Teala. Allah'tan indirilendir. El mu'cizu bilafzihi. Lafzıyla i'caz sahibi olandır. Yani insanların bir benzerini getiremeyeceği belagat sahibi bir Kur'an'dır. El muta'abbadu bitilaveti Okunmasıyla insanın kulluk ettiği Allah'a yakınlaştığı, taabbud etmiş olduğu bir kitaptır. El menqulu ileyna bir <gülüyor> bize tevatür yoluyla nakredilmiştir. Yani içerisinde bize ulaşma yolunda hiçbir şüphe yoktur. Bazı alimler bir de şunu ekliyorlar, diyorlar el mabdu ubil fatiha, el maktumu bin nas, fatiha suresiyle başlayan. Nas suresiyle biten, son bulan bir kitaptır diyorlar. Ama aslında tarifin özünde bize gerekli olan ne? Allah tarafından indirildiği, lafzının muciz olduğu ve okunmasıyla insanların Allah'a yakınlaştığı, ibadet ettiği bir de tevatür. Bu dördü. Yani bize ulaşma yolunda bir de tevatür. Kur'an-ı Kerim'in ıstalahi anlamı bu. Şimdi ne yaptık? Biz ulûm Kur'an'ı anlarken önce bu terkibi parçaladık. İlim kelimesini anlamaya çalıştık. Kur'an kelimesini anlamaya çalışın. Peki bu iki terkibi birleştirdiğimiz zaman ortaya ne çıktı o zaman? Ulumul Kur'an ne demektir? Kullu ma yetaallaku bil Kur'an. Kur'an-ı kerimeye taalluk eden bütün ilimler. Kur'an-ı kerimle alakalı olan bütün ilimler Ulumul Kur'andır. Terkibi izafi olan Ulumul Kur'an lafzından anladığımız budur. Peki bu ilimle iştigal eden alimler bu ilmi tanımlarken bir lakap olarak, bir alem olarak bu ilme özel bir sıfat olarak ulumul Kur'an kelimesini nasıl tarif etmişler? Demişler ki ilmun zu mabahis. İlmun bir ilimdir. Zu mabahis konuları olan bir ilimdir. يتعلق بالقرآن الكريم. Kur'an-ı Kerimle alakalı, ona taalluk eden, onunla ilgili olan Bahislere sahip olan bir ilimdir. Sonra ne yönden Kur'an'la alakalıdır? Min haythu tenzilihi. Onun indirilmesi. Yani esbab-i nuzul ile alakalı. Ve tertibihi. Onun tertibi. Ve kitabetihi. Onun yazılması. Ve Onun toplanması. Ve i'cazihi. Onun icazı. Ve nasihihi ve mensuhihi. O'nun nasihi ve mensuhu ve muhkemihi ve müteşabihihi, O'nun muhkemi ve müteşabihi ila, ila ahirihi. Yani ilmun ذو مباحسة bil بالقرآن Kerim İlmun bir ilimdir, ذو مباحس, konuları olan, bazı bahisleri olan bir ilimdir. bil بالقرآن الكريم, قرآن Kerim'e taalluk, eder, قرآن الكريم ile alakalıdır. Peki nedir bu bahisler? İşte esbab-ül Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması, mu, ecaz sahibi olması, nasih nedir, mensuh nedir, muhkem nedir, müteşabih nedir, müjben nedir, mübeyen nedir? Bu cihetleriyle bu konuları işleyen, bu konuları toparlayan ilmin adı nedir? Ulumul Kur'an'dır. Kur'an-ı ile ilgilenen bu ilmin ismi budur. Bu tarifi şöyle kısaltabiliriz. Yani burada zikredilen konulardan yine aynı şekilde. لَحِلْمٌ ذُو مَبَحِفَ Kur'an بِالْقُرْعَانِ Kerim Burası aynı. Lakin bu uzunca saydıkları konuları belli başlıklar altında toplayabiliriz. Ilmu'nun muhasebe يتعلق bil Kur'an-ı Kerim min haysu inzalihi ve tertibihi ve ve Dört tane başlık zaten bu sayılanların hepsini kapsıyor. Min haysu inzalihi ve tertibihi ve fahmihi ve dalalatihi. Yani indirilmesi, düzenlenmesi, anlaşılması ve konulara delaleti, hükümlere delaleti. Bu dört tane meseleyi inceleyen, bu dört tane meseleyi bize öğreten, konuları toparlayan ilme ne diyoruz? ''Ulumul Kur'an'' diyoruz. Ne oldu? Birinci meseleyi hallettik o zaman. Tarif anlaşıldı. ''Hadduhu'' ''İnneme bâdi'e kulli fannin aşara'' ''Elhaddu bir'' ''Vel mevdu'u'' ''Bu ilmin mevzusu'' İkinci başlığımız. Bu ilmin mevzusu nedir? ''Ulumul Kur'an'ı tarif ederken zikretmiş olduğumuz bütün konular bu ilmin mevzusudur, tafsilatlı olarak. Ayrıca özet olarak bu ilmin mevzusu Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisidir. Yani Kur'an'ı ele alır ve Kur'an-ı Kerim'e teallûk eden, onunla alakalı olan bütün meseleleri tek tek inceler. ulûm Kur'an'ın vazifesi budur. El-Semera, <gülüyor> üçüncü mesele. Bu ilmi öğrenen insanın elde ettiği semere nedir? Elde etmiş olduğu faide, faide nedir? Bu ilmin semelesi şudur. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması ve Kur'an-ı Kerim'in doğru yaşanması. Neticede ise rızayı ilahiye erişmektir. Bu ilmin semelesi budur. Çünkü Kur'an hatırlarsanız biz daha önceki bazı münasebetlerde de söylemiştik. Kur'an-ı Kerim bir hidayet kaynağıdır. Lakin bu hidayetin insanı hayatında tahakkuk edebilmesi için insanın Kur'an'ı doğru anlaması gerekir. Yani bu da hüsnül fehme bağlıdır, doğru ve güzel bir anlayışa bağlıdır. Sonra güzel anladıktan sonra bu sefer ikinci bir şey Allah'ın insanı onunla amele muvaffak kılmazdır. Yani bazı insan var da yanlış anlar Kur'an'ı, bu zaten sapıklıktır. Bazısı doğru anlar, lakin Allah onu amele muvaffak kılmaz, onunla yaşamaya muvaffak kılmaz. Bu ikisinin meydana gelmesinin temel yolu da nedir? Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamaktan en temel mesela işte Ulumul Kur'an sana Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyacağını, nasıl anlayacağını sana öğreten ilimdir. Doğal olarak Ulumul Kur'an'ın semeresi nedir? Ulumul Kur'an'ın semeresi Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak, doğru yaşamak ve haliyle de ahiret saadetini elde etmektir. İlmin semeresi budur. Tabi bununla alakalı bazı alimler çok tafsilatlı maddeler zikretmişler. Yani Kur'an ile oluşan bütün semereleri Ulumul Kur'an için zikretmişler. İşte mesela Kur'an şifadır. Ulumul Kur'an'ın semelesi senin Kur'an'la şifa bulmandır. Hidayet bulmandır. Nur bulmandır. Rahmet bulmandır. Hidayet bulmandır. Ruh bulmandır gibi böyle çok atmışlar. Biz bunu ne yaptık? Özetledik. Dedik ki Ulumul Kur'an'ın semelesi Kur'an'ı doğru anlamak ve doğru yaşamak. Yani rıza-i ilahiye erişmektir. <gülüyor> Elhaddu ve elmevdu'u sümme semeğat. Ve nisbetun. Dördüncü başlık. Bu ilmin diğer ilimlerle ilişkisi, Ulumul Kur'an, diğer ilimlerden müstakil olan, diğer ilimlerden mümeyyyez olan, kendi usulü ve adabı, kendine ait kitapları olan, müstakil bir ilimdir. وَفَضْلُهُ bu ilmin fazileti, yani biz bu ilmi elde ettiğimiz zaman nasıl bir fazilet elde etmiş oluyoruz, bunun fazileti nedir? Şimdi alimlerimiz demişlerdir ki şereful ilmi bi şerefil ma'lum. Bir ilmin şerefi, içerdiği malumatın şerefidir. Yani bir ilmin konusu ne kadar şerefliyse, o ilim de o kadar şerefli olur. Bir ilmin içerdiği müfredat ve konular ne kadar değerliyse, o ilim de o kadar değerli olur. Ee, ulûmul Kur'an'ın içerdiği ilim nedir? Kur'an'dır. Kur'an nedir peki? Allah'ın yanındaki en değerli şeylerden bir tanesidir. Halil ulûmul Kur'an da Kur'an'ı ele alan ve Kur'an'ı öğreten bir ilim olduğundan dolayı Kur'an'ın şerefi bu ilim içinde geçerlidir. ilmi العلم بشرف malum Hatta bazı alimler demişlerdir ki ilimlerin birbirine karşı faziletini anlatırken Kur'an demişler ilimler arasındaki en faziletli ilimdir. Niye? Çünkü diğer bütün ilimlerin esasıdır. Doğru mu? Mesela bazı demişler işte akide en faziletli ilimdir. Niye? Allahı Allah'a imanı içerdiğinden dolayı en faziletli ilim akidedir demişler. Bir başka alim itiraz etmiş. Demiş ki iyi de sen Allah'ı ispat ederken Allah'a nasıl inanılması gerektiğinin ölçüsünü ortaya koyarken bunu neye göre yapıyorsun? Gene Kur'an'a göre yapıyorsun. Yani gene hepinizin dönüş noktası Kur'an'dır. Sünnet mesela. Sünnetle ilgili kafan karıştığında, bu hadis var mıdır yok mudur ihtilaf ettiğinde gene nereye dönüyorsun? Gene en son Kur'an-ı Kerim'e Kur Kerim e dönüyorsun. Öyleyse bütün ilimlerin özü, bütün ilimlerin esası Kur'andır. En şerefli ilim de bu ilimdir. ulûm -ül Kur'an da onun anlaşılmasını sağladığı için en şerefli ilimlerden bir tanesi, en faziletli ilimlerden bir tanesi Kuran ül Kur'andır diyebiliriz. İkinci bir mücmel bir ifade olarak şunu söyleyebiliriz. Kur'anla ilgili sabit olmuş olan bütün faziletler Ulumul Kur'an içinde geçerlidir. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in okunmasına, anlaşılmasına ve yaşanmasına hizmet ettiğinden dolayı. Bu ilmin vada'i, yani bu ilmi ilk koyan. Genelde alimler bu başlık altında ne işliyorlar? İlmin tarihsel seyrini ve sürecini işliyorlar. Nasıl doğdu, nasıl gelişti, nasıl müstakil bir ilim haline geldi. Bu başlığı altında bunu işliyorlar. Ulumun Kur'an'ın ilk vada' eden, ilk bu ilmi koyan kimdir? Kur'an-ı Kerim'in var olduğu günden itibaren bu ilimde vardır. Ulumul Kur'an bütün konularıyla beraber Kur'an-ı Kerim'in var olduğu ilk günden bu yana bütün şey de vardır. Lakin yazılmamıştır, tedvin edilmemiştir, başlıklar haline getirilmemiştir. Kur'an-ı Kerim öğretilirken şifahi bir şekilde Kur'an-ı Kerim'le beraber öğretilmiştir. Mesela örnek o tabiinden Ebu Abdurrahman'ın meşhur rivayetini biliyoruz değil mi? İmam Tabeli'nin rivayet ettiği İbn-i Ebi Şeyben'e rivayet etmiş oldu. Diyor ki ''Haddesenallezine ka, kanu yukreûnena'l-Kur'an'' القرآن. Bize Kur'an'ı öğretenler bize tahdis ettiler. Kim gibi? Osman gibi, Abdullah ibni Mes'ud gibi radıyallahu anhum ecma'in. ''Ennehum iza kanu, iza taallamu minel nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, lem yetecavezu illa aşra ayat'' Peygamberimizden öğrendikleri zaman on ayetten fazlasını öğrenmezlerdi, on tane ayet öğrenirdi. Onun içerisindeki ilmi ve ameli öğrendikleri zaman, yeni bir on tane ayet daha öğrenirlerdi. Şimdi sahabe tabiine bunu anlatmış kendilerinden bir anekdot olarak. Biz Allah Rasulü'nün zamanında giderdik Allah Rasulüne, on tane ayet öğrenirdik. Bu on tane ayetin lafzını içerisinde barındırdığı ilimleri, ve onunla nasıl amel edeceğimizi öğrendikten sonra, bitirdikten sonra bir daha Allah Rasulüne giderdik. Yeni bir on tane ayet-i öğrenirdik demiştim. Şimdi bu bize neyi öğretiyor? Demek Allah Rasulü döneminde Kur'an-ı Kerim'in sadece lafızları insanlara öğretilmiyordu. Aynı zamanda onun içerdiği ilimler, onun anlamları da insanlara öğretiliyordu. Ve onu öğrenmeden insanlara Kur'an-ı Kerim'den yeni bir pasaj öğretilmiyordu. Tamam. Lakin bunlar yazılmış mı? Kay kayda alınmış şeyler mi bunlar? Hayır bunlar kayda alınmış olan. Şeyler değil. Yine mesela İmam Bukhari ile Müslüman Abdullah ibni Mesud'dan rivayet ettiği o meşhur hadis. Allah'a yemin olsun ki diyor. Ben Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin nerede ve kimin hakkında indirildiğini mutlaka bilirim. Eğer ben benden daha iyi bilen birinin olduğunu bilirsem ve develer ona ulaşırsa mutlaka onun yanına giderdim diyor. Abdullah ibni Mesud. Şimdi burada Abdullah ibni Mesud'un söylediği ilk cümleye dikkat edin. Vallahi ben bu Kur'an ayetlerinin nerede? Nerede? Ve kimin hakkında indirildiğini mutlaka bilirim. Şimdi biz herhangi bir ulûm -ül Kur'an kitabı açtığımızda en temel konulardan bir tanesi ne? Esbab-ül Nuzul. Hatta Esbab-ül Nuzul, -ül Kur'an'ın içinden de ayrılıp o da kendi içinde müstakil bir ilme dönüşüyor zaman içerisinde. Abdullah İbni Mesud ne diyor? Ben bunu bilirim. Ama bunun kaideleri, kuralları nasıl tespit edildiğine dair bize bir bilgi aktarıyor mu? Bize bir bilgi aktarmıyor. Demek ki bu ilim onların arasında mevcut. Mesela Halil radıyallahu anh diyor ki bu o dönemde şöyle bir meslek gelişiyor. Birileri işte şeyde oturuyorlar, mescitlerde oturuyorlar kısa anlatıyorlar. İşte geçmiş tarihlerden bildikleri şeyleri anlatıyorlar İsrailiyetten duydukları. Vallahi diyor bir insan Kur'an'ın nasihini mensuhunu sayıyor, başka şeyler de sayıyor. Bilmeden onun oturup insanlara kısa anlatması caiz değil. Bak nasih ve mensuh ilmi. Belki kuralları konmamış yani nasih nasıl tespit edilir, mensuh nasıl tespit edilir ama Onların arasında bu biliniyor, bilinen bir şey. Demek ki ulumul Kur'an peygamber döneminde, sahabe döneminde Kur'an ile beraber bilinen bir şeydi. Bilinen bile ilimdi. Lakin ne yapılmadı? Tedvin edilmedi. Sonra diğer bütün ilimlerde olduğu gibi bu sadece ulumul Kur'an için geçerli değil, bütün ilimler için geçerli. Şifahen öğretilen bu ilimler insanların himmeti azalınca, ilme olan rağbeti ve düşkünlüğü azalınca bazı alimler ilmin zayi olmasından korktukları için ilmi yazıya dökmeye başladılar. Önce neydi? Şifahen öğretiliyordu. Çünkü ilmi talep eden o kadar çok fazla insan vardı ki her ilim tevatür yoluyla naklediliyordu. Onun için hiçbir alim bir ilmin zayi olmasından korkmuyordu. Ama öyle bir gün geldi ki insanların ragbeti azalınca ilmin zayi olmasından korktular. Bu sefer o ilimleri ne yaptılar? Yazıya döktüler. İşte ulumul da sahabe döneminden sonra ikinci bir dönemi başlıyor tedvin çağı. Yani artık o şifahen öğretilen bilgilerin yazıya dökülmesi ve kitaba dökülmesi. Bu dönemde bazı kitaplar yazılıyor. Bunların bazısı bugün bize ulaşmış, bazısı bugün bize ulaşmamış olan bazı kitaplar yazılıyor. Mesela bunlardan bazılarının isimlerini söyleyelim. Hicri 163 yılında e, vefat eden e, Katada İbn-i Duma'a adında biri el ve vel-Mensuh adında bir kitap yazıyor. Hicri 163 yılında, yani daha ilk dönemlerde büyük imamların hayatta olmuş olduğu dönemde ennasih nasih ve mensuh yani Kur'an-ı Kerim'de nesk ve neskedilmiş olan ayetleri toplayan bir kitap yazıyor. Yine mesela İmam Zuhri yani İmam Mali'nin de hocası olan İbn-i bin Zuhri 123 vefatlı Tenzil-ül Kur'an adında bir şey yapıyor, bir kitap kaleme alıyor. تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ ve medeni Kitabın tam ismi bu. Yani Mekke'de ve Medine'de inen Kur'an-ı Kerim ayetleri diye İmam Zühri bir kitap topluyor. Mesela bu ne ile ilgili? Esbabın النُّزُولُ alakalı. Hangi ayet-i kerime nerede indi? mekan yönünden. أَسْبَابِ النُّزُولُ Mekke'de inenler ve Medine'de inenler diye böyle bir şey yazıyor. Mesela Muqatil İbn Süleyman Hicri 150 vefatlı eee Müteşabihul Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in işte tam anlaşılmayan veya izah edilmesi gereken muhkem naslar ışığındaki ayetlerini toplayan bir Kur'an alıyor. Nahivde ismini çokça duyduğumuz Kisai İmam Kisai o da Hicri 184 vefatlı Mehanil Kur'an diye mesela bir kitap kaleme alıyor. Yine Ebu Ubeyd Kasim İbn Sallam İsmini nerede duymuştuk daha önce? Akide'de duymuştuk. kitab İman'ın sahibi. Bu da mesela 220'li yıllarda vefat eden bir alim. Hem feda ül Kur'an hem de el-Nasih vel-Mensuh adında nasih vel-Mensuh ilmiyle ilgili bir de Kur'an'ın faziletleriyle ilgili kitap yazıyor. Mesela İmam Bukhari'nin hocası Ali ibn Medini, o da yine 234 vefatlı esbab Nuzul adında bir kitap kaleme alıyor. Daha çok böyle ahlakla ilgili kitaplarını bildiğimiz Haris el-Muhasibi mesela Türkçe'de birçok kitabı tercüme edildi. Mesela onun Fehmul Kur'an adında Kur'an'ın anlaşılmasıyla ilgili Ulumul Kur'an'ın bazı konularını tamamını olmasa da kaleme alan kitaplar yazıyor. Bunların bir kısmı bugün matbu yani elimizde mevcut basılmış vaziyette bir kısmı maktut bir kısmı kaybolmuş mevcut değil elimizde ama bunu niçin anlattık? Daha ilk dönemde Ulûmul Kur'an'ın tedvin çağı başlıyor ve onunla ilgili onu içeren bazı ilimler onun konusu olan bazı bahisler özel birer ilim olaraktan kaleme alınıyor. Sonra ikinci bir dönem başlıyor bu dönemde tefsir çağı dönemi yani hicri üçüncü asırdan sonra tefsir çağı dönemi başlıyor. Ulûmul Kur'an'la ilgili ilimler tefsir kitaplarıyla beraber kaleme alınmaya başlıyor. Mesela buna en güzel vereceğimiz örnek hangisi İmam Taberi'nin tefsiri değil mi tefsirul taberi diye meşhur olan İmam Taberi'nin tefsiri. Kitabın orijinal ismi ne? Cami'ül beyan. Öyle değil mi Taberi'nin tefsiri? Mesela İmam Taberi hem mukaddimesinde yani tefsirin mukaddimesinde ulumul Kur'an'a taalluk eden konuları inceliyor. Hem de ayeti kerimeleri tefsir ederken ulumul Kur'an'a taalluk eden birçok konuyu ayet-i kerimelerin tefsiri içerisinde ele alıyor. Yani hepsini topladığında aslında Cami'ül beyan Aynı zamanda ulûm Kur'an'ı da içeren bir ilim. Mesela Zürkânî diyor ki, ben bir kitap gördüm, yani kendisi anlatıyor. Mahdûd, henüz basılmamış bir kitap bu. i̇brahim el Hûfî diye birinin kitabı, 430 yılında, hicri 430 yılında vefat eden. Kur'an-ı Kerim'i şöyle ele alıyor. Ayet, ayet ele alıyor. Mesela bir ayeti alıyor, o ayete taalluk eden ne kadar ilim varsa hepsinden konuşuyor. Nasih, mensuh, muhkem, müteşabih mücmel, mübeyen, aklınıza gelen ne varsa esbab-i nuzul, nahib yönünden işte belagat yönünden yani bir ayetin altında Kur'an-ı Kerim'e taalluk eden bütün şeyleri el alıyor. Bununla ilgili bir mutezili tefsiri de var. Yani elimizde basılmış olan, e, maktud alemden çıkmış olan, matbu aleme girmiş olan. Lakin muhtezilerin aynı zamanda fikirlerini de beyan eden o daha erken dönemde yazılmış bir şey. Bir kitap Burhan fi ulumi'l-Kur'an taban şeyi de bu. Kitabın ismi de bu. Estağfurullah özür diliyorum. Kitabın ismini yanlış söyledim. El-Cami' el-Cami' li'l-ilm lil el-Kur'an Abu Hasan Ali İbni İsa Hisa'r-Rumani isminde Hicri 384 yılında e, vefat etmiş olan kitabın ismi El-Cami'. Yani Burhan diye bir kitap İbrahim el-Hufi'nin kitabı biraz önce söylediğim. Bunlar mesela ne yapıyorlar? Ayet ayet Kur'an-ı Kerim'i ele alıyorlar. Onun içerisindeki bütün ilimleri tek tek tek tek ona taalluk eden ilimleri şey yapıyorlar. kaleme alıyorlar. Yani o zaman tedvin çağı dediğimiz ulumul Kur'an'ın ilk döneminde ulumul Kur'an'ın belli konularına dair kitaplar yazılıyor. İkinci dönemi tedvin çağı. Bu sefer tefsirin içerisinde ulumul Kur'an'a taalluk eden şeyler yazılıyor. Ne zamana kadar? Hicri 500'lere kadar. Hicri 500'lerden sonra Suyuti'nin tespitine göre ilk defa Ulumul Kur'an hakkında müstakil kitaplar kaleme alınıyor. Yani onun bütün konularını ele alan kitaplar kaleme alınıyor. Mesela ilk olaraktan 597 vefatlı İbnü'l-Cevzi. İbnü'l-Cevzi kimdi? Hanbeli e, alimlerinden birçok kitap tasnif etmiş olan, ilmin yanında büyük davetçilerden kabul edilen. Yani onun eliyle yüz binlerce insanın İslam'ı seçtiği bir İslam davetçisi kabul edilen büyük alimlerden bir tanesi. Bunun Fununul Efnen fi Acayibi Ulumul Kur'an adında bir kitabı var. Fununul Efnen fi Acayibi Ulumul Kur'an adında bir eseri var. Hicri 597 yılında vefat ediyor. Bu kitap ilk defa Ulumul Kur'an'ın bütün konularını bir arada ele alan ve hepsiyle ilgili bilgi veren kitap olaraktan kabul ediliyor. Tabi bu suyütinin tespitine göre genelde de alimler suyütinin tespitini esas alıyorlar. Bundan sonra ikinci olaraktan e, Bedruddin-i Zerkeşi Bu da şafilerin büyük alimlerinde yine birçok musannafa e, birçok kitaba imza atmış olan e, çokça telifi olan alimlerden bir tanesi. Hicri 794 yılında vefat ediyor. Yani şeyden iki asır sonra yaşıyor e, İbnül Cevzi'den. Bunun da Burhan fi ulumul Kur'an. Bugün de en meşhur olan Ulûm-ül kitaplarından bir tanesi bu zaten, Burhan fi ulûm-ül adında bir kitabı var. Sonra yine şafi alimlerine elbulquni, mevâqi'u'l-ulûm fi mevâqiil Nujum diye bir kitap kaleme alıyor. Bu da ulûm-ül müstakil olarak ele alan ilimlerden bir tanesi. Daha sonra İmam Suyuti geliyor, 911 vefatlı. İmam Suyuti el Itkan fi Ulumul Qur'an adında bir kitap yazıyor. Ulumul Kur'an Qur'an hakkındaki en geniş kaleme alınmış olan kitaplardan bir tanesi bu. Kendinden önceki bütün kitapları zaten toplayan, cem eden bir e, kitap ve bu ilimde umdeh kabul edilen kitaplardan biri. Itkan fi ulûmil Qur'an İmam Suyuti'nin bir cilt olarak basılan da var, üç cilt olarak e, basılan da var aynı zamanda. Bu İmam Suyuti bu kitabı e, yazıyor. Sonra, muasır alimlerden bir tanesi Zurkani diye ismi biraz önce de geçtiği Menahilul Irfan adında bir kitap yazıyor. Bu ilim adamı yaklaşık 60-65 yıl önce vefat eden bu asrın alimlerinden kabul edebileceğimiz alimlerden biri ne yapıyor? Genel olarak e, İmam Zerkeşi'nin burhanıyla İmam Suyuddin itkanını bir araya topluyor. Yani bu ikisinin zübdesini özünü bu kitaba topluyor. Ayrıca Müsteşiklerin müsteşriklerin Kur'an hakkında oluşturmuş olduğu şüphelere de cevaplar veriyor. Yani kitabın şeyi şu mizesi, ayrıcalığı bu. Bir iki kitabın zübdesini bir araya topluyor. Yani sen hem iki kitabı ayrı ayrı okumak yerine ikisinin özünü bu kitapta bulabiliyorsun. Ayrıca tahkik yapıyor. Yani öyle rastgele aktarıp sadece bitirmiyor. Bununla ilgili kendi görüşünü de ortaya koyuyor. Bir de müsteşriklerin özellikle Kur'an-ı Kerim'le ilgili oluşturmuş oldukları şüphelere bu kitabın içerisinde cevap veriyor. Bunlar bu ilmin en umde kitapları, bu zikretiklerimiz. Bununla beraber yeni yeni yazılan bazı kitaplar var. Mesela ne gibi? Ee, en meşhur olan Mennâkattân'ın Mebahis fi ulûmül Kur'an Şu anda en meşhur kitaplardan biri bu. Yine Suriye alimlerinden Subhi Salih'in Mebahis kitabı. Ulûmül Kur'an'la ilgili en meşhur kitaplardan biri. Yani müfessir, tefsir üzerine ciddi çalışmalar yapan sabuninin tibiyan e, fi ulûmül Kur'ân adında bir kitabı var. Bir de bu kitaplar var. Meşhur olan kitaplar. Bunlar da Ulumul Kur'anı muasır bir dille çok fazla tafsilata girmeden ee, kaleme alan kitaplar. Bu tarz kitapların ne faydası var? Mesela bu kitaplar çoğaldı bizim zamanımızda. Usul-ül bakıyoruz. işte Veciz mesela de mi? Abdülkerim Zeydan'ın. İşte, Usul-ül Halaf'ın, Muhammed Ebu Zehra'nın, kitabı Zekiyüddin Şaban'ın kitabı. Mustalahul Hadise bakıyoruz artık yeni yeni kitaplar. Teysir fi Mustalahul Hadis yani İbn Hacran'ın yani nuhbesini asri bir dile çevirip konuları aynı sıralamaya göre ama çok daha asri örnekli işte alıştırmalı bir hale getiren kitap. Ölü Mustalahul Hadis lil Mübtediin mesela başlayanlar için mustalahul hadis gibi kitaplar başta Ulumul Kur'an'da zikretmiş olduğum şeyler kitaplar. İşte Nahif ilminde mesela اَنَّحُ الْوَضَحْ Gibi, تُحْفَةُ Seniye تُحْفَةُ السَّنِيَةً değil de onun şehrleri için söyleyebiliriz bunu. Bunlar niye var şu anda? Şundan dolayı var, e, ilimlerin umde kitapları, asıl kitapları kabul edilen kitapların diliyle bizim asrımızda yaşayan insanın dili arasında bir uçurum var. İki yönlü, hem kullanılan uslu terkiple ile hem de konuyu anlatım biçimi. Bu kitaplarda müthiş bir dağınıklık var. Yani adam bir giriyor konuya o 30 sayfa konuyu anlatıyor çıkıyor. E şimdi 15 sene 16 sene üniversiteyi de okuyan bir insan düşünün. Nasıl görmüş genelde konunun başlığı, ana öğeler, giriş, gelişme, sonuç, neticeler, alıştırmalar hani adam böyle anlamaya alışmış. Şimdi alınca eline kitabı 30 sayfa direkt adam bir konuya girmiş hiç bir yan başlık atmadan konuyu bitirmiş toparlayamıyor. Alimler bu açığı görünce bu ilimleri önce sevdirmek, bu ilimleri yakınlaştırmak adına bu tarz kitaplar hazırladılar ve ben kanaatimi söylüyorum kendi kanaatimi, mutlaka ilim talebeleri ilimlerle ilgili bu kitapları okumadan ana kitapları bu kitaplara dair bilgi almaları e, gerekiyor. Aksi halde ilimlerden e, soğuyorlar. Yani ilimler onlara çok şey geliyor, itici geliyor. Mesela şimdi medreselerde doğuda, adam e, usul fıkı adına ilk okuduğu kitap Cammül Cevami. İlk okuduğu kitap Cemül Cevamiye. Yani Cemül iyi bir adama insan niye okutur? Usul fıkı ilminden nefret etsin diye. Yani ben, bence başka bir amacı çok... Yani tabii ki bunu espri olarak söylüyorum. O hocaların elbette böyle bir amacı yok ama... Yani bir insan bir insana Usul fıkı ilminden nefret ettirmek istiyorsa önüne koyacak, ona Cemül Cevamiye kitabını okuturacak. Zaten öğrenci ibareyi çözmekten içeriye dair hiçbir şey anlamıyor. Yani lafzı anlamaya çalışırken hiçbir şey anlamıyor. Ama şimdi... Elbette biz bu kitapları da okumalıyız. Çünkü bunlar bizim turasımız. Yani bunlar bizim geçmiş geleneğimiz ve bizim elimizdeki hazine. Elbette bunlardan faydalanmalıyız. Ama önce bu ilimleri öğreneceğimiz, bizim eğitimimize münasip olan bir takım kitaplar okumak lazım. Bunun da iki yolu var. Ya manzume ilimlerle ilgili yazılmış basit manzumelerden bir tanesini ezberleyip onu anlamak. Sonra bu ilimlere giriş yapmak. Ya da bu zikretmiş olduğumuz kitapları giriş kitabı anahtar olarak kabul edip okumak bir hocayla beraber ondan sonra bu asli kitaplara giriş yapmak en evla olanı. Tabi şeyin kitaplarını bundan istisna edebiliriz. İmam Suyti'nin çünkü o zaten o dönemde artık ilimler iyice olgunlaştığı için onun kitaplarında ciddi başlıklar, ayrımlar, taksimatlar var ama daha eski kitaplarda bunu bulmak biraz bunu bulmak biraz zor. Bunlar da bu ilmin seyri diyebiliriz. Bu El-Vadi'u başlığı altında anlatabileceklerimiz. Devam edelim. Bu ilmin ismi. Bu ilmin umumen ismi ulumul Kur'an. Lakin bazı ilim adamları bu ilme usulü tefsir de demişler. Tefsir usulü de e, demişler. Bazı ilim adamları buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki usulü tefsir ulumul Kur'an'ın dallarından bir daldır. Başlı başına müstakil olan bir ilim değildir. Çünkü tefsir, ulûm Kur'an'ın dallarından bir tanesidir. Usulü tefsir, ulûm Kur'an'ın dallarından birinin nasıl olmasına dair ana ilkeleri öğreten ilimdir demişler. Onun için, ulûm Kur'an'a usulü tefsir demek doğru değildir demişler. Ulûm-ül Kur'an'ın ismi Ulûm-ül Kur'an'dır demişler. Usulü tefsir kendi içerisinde, onun içerisinde müstakil bir ilimdir demişler. El-istimdat, bu ilmin kaynakları, bu ilmin kaynağını oluşturan şey, en başta bu ilmin kaynağını oluşturan şey, hadistir, rivayettir. Yani Allah Rasulü döneminde ve sahabe döneminde Kur'an-ı Kerime taalluq eden rivayetler bu ilmin ana temelini oluşturuyorlar. Mesela bu ilmin konularından biri ne? En önemli konularından biri esbab-i nuzul. Bir ayetin hangi olayda indiği, hangi şahsı hakkında indiği, hangi zamanda indiği bunlar hepsi neyle tespit ediliyor? Bunlar hepsi rivayetlerle tespit ediliyor. Mesela nasih mensuh. Bu neyle tespit ediliyor? Bu rivayetle tespit ediliyor. İkinci kaynağı ise lugattır. Yani bu ilme taalluk eden birçok e, meselenin temelini lugat oluşturuyor. Mesela muhkem müteşabih e gibi, işte mücmel mübeyyen e gibi, umum husus gibi, mutlak mukayyet gibi bunlar hepsi lafızlar neyle belirleniyor? Lugat ilmiyle belirleniyor. İkinci kaynağı ise e, lugattır. Birinci kaynağı rivayettir. İkinci kaynağı ise en önemli kaynağı ise e, lugattır diyebiliriz. Peki şari'in hükmü nedir? Yani bu ilmi talep etmek farz mıdır, vacip midir, müstehap mıdır nedir? Ulemaya göre bu ilmi talep etmek farz-ı kifayedir. Yani Müslümanlardan bir grup bu ilmi talep ettiklerinde diğer Müslümanlardan bu konuya dair sorumluluk düşer. Lakin herkes birden bunu terk ederse bütün ümmet günahkar olur. Çünkü Kur'an'ın doğru anlaşılması buna bağlıdır. Ondan dolayı da demişler ki bu farzı kifayedir. Peki bu ilmin mese meseleleri nedir? Bu ilmin meseleleri, bu ilmin meseleleri işte ilim okunduğu zaman öğrenilen ve konu içerisinde de ismini çok etmiş olduğumuz e, esbab-ı nuzul, nasih-mensuh, muhkem-müteşabih, kıraat, Kur'an-ı Kerim'in kıraati, tecvidi, ile ahiri aklınıza gelen Kur'an-ı Kerim'e taalluk eden bütün meseleler bu ilmin meseleleri arasındadır diye biliriz. Bu anlattıklarımız buraya kadar. Bunlar mukaddimetul ilm. İlmin mukaddimesi, ulumul Kuran'la ile Şimdi ne oldu? Bizim önümüzde bir resim belirdi. Yani biz bu ilmi okuduğumuzda ne elde edeceğiz? Bu ilim nereden gelmiş? Bunun tarihi seyri nedir? Elimizde bir özet oluştu. Bir de biz bu ilmi okurken müfredat olarak kendimize bir kitap seçtik. Değil mi? Bu kitabın ismi ney? Manzumet Zemzemi. Zemzemi'nin manzumesi. Biliyorsunuz İslami ilimleri alimler bize iki şekilde ulaştırmışlar. Ya e, mansur bir takım şeyler yazmışlar, eserler yazmışlar. Bunlar düz yazı dediğimiz, yani bir ilmi normal yazı seyri içerisinde karşı tarafa aktarmak. Ya da manzum. Yani o ilimde o ilmi şiir haline getirmişler, manzum hale getirmişler. Niye? Hıfzı daha kolay olsun diye. Yani talebe onu daha iyi hafız etsin. Bütün ilimlerin mutlaka manzum eserleri var. Yani hiçbir ilim yok ki, fıkıh olsun, akayit olsun, siyerin bile manzumesi var. Yani on binlerce beyte ulaşan, binlerce beyte ulaşan siyerde bile manzume eserler var. Fıkıhta hemen her mezhebin fıkhını tanzim etmiş olan, manzuma hale getirmiş olan manzum mesele var. En fazla peki nerede var? Alet ilimlerinde var. Alet ilimlerinden kastettiğimiz, işte nahiyyü gibi, ölüm Kur'an gibi, usul fıkıh gibi alet olup bizi asli ilimlere ulaştıran, mekasıda ulaştıran ilimlerde manzum eserleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi bu kitabı biraz tanıyalım. Yani okuyacağımız bu manzumeyi biraz tanıyalım. Bu kitabın yazarı Şeyh Abdülaziz Ezzemzemi. Şeyh Abdülaziz Ezzemzemi. Kitabımızın, müellifimizin yazarı. Hicri dokuz yüzlerde Mekke'de doğuyor. Yani dokuz yüz yılları bin yılları arasında yaşayan alimlerden biri, yaşadığı dönemde şafi mezhebine müntesip olan alimlerden bir tanesi. Buna zemzemi denmesi, iki kuşak öte dedesinin zemzem işiyle uğraşmasından ötürü bu aileye komple zemzemi yani zemzeme nispet edilen, zemzemle ilgilenen aile anlamında zemzemi ailesi demiş. Bu alimin biyografisiyle ilgili elimizde geniş şey yok, geniş bir bilgi yok. Yani bu kimdir, ne yapmıştır? Neyle iştigal etmiştir? Sadece Mekke alimlerinden olduğunu, Şafii mezhebine müntesip olduğunu ve bu manzumenin sahibi olduğunu biliyoruz. Hicri 960 veya 970 ihtilaf var vefatıyla alakalı. Bu yıllarda da vefat etmiş. Bu kitap yani bu manzumetü zemzemi aslında düz yazı olan bir kitabın manzumaya dönüştürülmüş biçimi. Zaten şeyde gelecek manzumeyi okuduğumuzda Göreceğiz bunu, bize diyecek ki اَفْرَطُهَا نَظْمًا مِنَ النُّقَيَةً مُهَذَّبًا نِزَامًا هَا فِي Ben bu kitabın Nukaya kitabından manzum hale getirdim. Nukaya, nukaya kitabı kimin kitabı? En nukaya İmam Suytin'in kitabı. İmam Suytin'in en nukaya adında bir kitabı var. Bu kitap nedir? 14 tane farklı ilimin giriş mahiyetinde olan metinleri var içerisinde. ülüm Kur'an'a dair 4-5 sayfalık bir metin. Mustahale hadise 4-5 mantık ilmine tasavvuf işte böyle böyle 14 tane ilme dair giriş metni sayılabilecek kısa kısa öz öz e, metinler oluşturmuş ve bu kitaba da el nukaye demiş sonra bunu şahdet etmiş İtimamu Dira adında bir kitap yazıp bu kendi kitabını İmam Suyuti şahdet etmiş işte Zemzemi bu kitabın faydasını görmüş ilim eskiden ilim talebeleri bu kitabı çok çok okurmuş yani bir mukaddime olarak ilimlere giriş olarak bunu okutturulmuş. Bunun içerisinde ''Ulumul Kur'an'a taalluk eden bölümü almış, şiir haline getirmiş ta ki talebeler daha rahat ezberleyebilsinler.'' İşte ortaya ''Manzûmetüzzemzemi'' adındaki bu kitap çıkmış. Demek ki bu müstakil bir manzume değil, düz yazı olan bir eserin manzuma haline getirilmiş hali. Bu kitapla ilgili bazı e, ''Manzûmetüzzemzemi'''nin şerhleri var, haşiyeleri var. En meşhur şerhi yine Mekke alimlerinden birinin yaptığı ''Nehcud Teysir'' فِي شَرْحِ مَنْزُومَةِ الزَّمْزَمِينَ Adında bir kitap Nehcud Teysir adında. Muhsin i̇bn Ali İbn-i Abdurrahman El-Musevi adında yine Mekke alimlerinden birinin yazmış olduğu kitaplardan bir tanesi. Nehcud Teysir. Bu Nehcud Teysir'in iki tane de haşiyesi var. Meşhur haşiyesi. Bunlardan bir tanesi ee, Alevi İbn-i Abbas İbn-i Abdülaziz El-Mekki Yine ikincisi Muhammed İbni Yasir El-Fadani, zaten bu üçü bir arada basılmış, şu anda Türkiye'de de satışa sunuldu. Yani ben en son geçen sene cezaevindeyken bir dergide gördüm, kitap dergisinde. İstedim, bana cezaevine de geldi. Nehcud Teysir kitabı, bende fotokopi hali vardı. Şimdi matbu olanı da buldum. Haşimi yayınevi satıyordu, artık onlar mı basıyor, başkasının kitabını mı? satıyorlar. Bilmiyorum hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Nehcud Teysir kitabın ana adı. Bir de bu kitabın altında işte iki tane haşeyi de alt alta sayfanın altına basmışlar. Üçünü bir arada buluyorsun. Bir de muasır bir e, akademisyenin çalışması var bunun üzerine. Etteysir Şerhu menzûmeti tefsir diye Etteysir adında bir kitap var. O da basılmış bir kitap. Ben görmedim. Yani kendim görmedim, almadım, okumadım. Sadece onunla ilgili yorumları okudum. Kitabı bazı beğenmemiş, çok acele yazılmış, konular eksik bırakılmış demiş. Kimisi iyi, yani muasır bir talebenin anlayacağı bir kitaptır demiş. Ben kendim açıkçası görmedim. Ama ismini söyledim size. Muhammed İbni, Ye Muhammed İbni Yahya El-Emen adında bir müellifin yazmış olduğu bir, bir kitap. Bir de tabii bu kitabı şerh etmiş olan alimler var. Bunların şerhleri yazıya dökülmüş, tefrir dediğimiz, biliyorsunuz Arap dünyasında bu çok meşhur. Mesela İbn-i bütün kitapları hemen hemen böyle, kendisi kitabı şerh etmiş. Sonra geriden gelen öğrencileri onun o kitabını yazıya dökmüşler ve bugün kitap olarak insanlar istifade ediyorlar. Konuşma dili biraz da kolay olduğu için, örnekler bol olduğu için biraz daha anlaşılır hale getiriyor şeyi, kitapları. Bu tarz e, basılmış kitaplar var, yani öğrenciler kendi çabalarıyla basmışlar. Mesela Şeyh Abdülkerim el-Hudayr adında e, riyad alimlerinden bir alim var. Yani bu alimin başka ilimlerle ilgili şeylerinden de istifade edilebilir. E, kitaplarından, şerhlerinden. Çünkü hani bazısı vardır sadece nakildir, nakleder. Bazısı vardır muhakkiktir. Yani gözünün nurunu o işe akıtmıştır, emek emek sunmuştur. Bu da o alimlerden bir tanesi. E, akayt olarak da Derslerine böyle insanları ifsad edecek olan meseleleri dahil etmeyen, e, hani biliyorsunuz özellikle dünyada öyle bir alim grubu var, öyle bir çevre var. Bu tartışmalı meselelere hiç girmeyin. sadece genel usulleri insanlara ulaştıran ve kal kalan hakkında susan, belki kimisi bunu fitne kabul ettiği için, kimisi başka sebeplerden dolayı akidesi var ama ezaya uğramaktan çekindiği için e, sukut eden. E, mesela kim vardı bunlardan bir tanesi? vefat etti. Şeyh İbn Cibrin değil mi mesela bunlardan, bunlardan bir tanesiydi. Vefat etti. İnşallah Allah rahmetiyle kuşatmıştır diye umut, umut ediyoruz. Yine Şeyh Ahmed İbn Ömer al-Hazim'inin bu metin üzerine bir şerhi var. Faydalanılabilecek olan şerhlerden bir tanesi bunlar var. Yani muhasır alimler de Genelde bir öğrencinin ulumul Kur'an'a giriş metni olaraktan, bu metni giriş metni olaraktan kabul etmişler. Özellikle ezbere önem veren, yani öğrencilerinin metin ezberlemesini isteyen ilim adamları. Bunlar bu ilmin şeyleri, bu ilme dair, kitabımıza dair daha doğrusu söyleyebileceğimiz şeylerdir diyebilirim. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu selamu aleyh resul. Bunların hepsini kaç defa zaten anlattık. Bir daha anlatmaya gerek var mı bunların? Yok. Bunları bir daha anlatmaya gerek yoksa şu metni okuyalım o zaman. Yani şu manzumeden 2 4 6 tane beyit var burada. Bunlar zaten bizim anlattıklarımızın Arapça kısmı. Bunları okuyorum. bir besmeledir, hamdır, salatdır, selamdır. Daha kısa zaman önce zaten Bunları bir daha anlatmıştık, bir daha vakit kaybı olmasın diye anlatmayalım inşallah. Tebârak al-munzilu lil-furqâni nebiyyi Ardani, atir-il-erdâni Muhammedin aleyhi sallallahu ma'a selâmin daimen yaghşâhu ve alihi ve sahbihi ve ba'du fâhâzihi mithlul-cumâni iqdû dammantuha ilmen huve tefsîru bidayeten limen bihi yahîru اَفْرَدُّهَا نَظْمًا مِنَ النُّقَايَةً مُهَذِّبًا نِظَامَهَا فِي غَايَةً وَاللّٰهَ أَسْتَهْد۪ي وَاَسْتَع۪ينُ لِأَنَّهُ الْهَاد۪ي وَمَنْ يُع۪ينُ Siz üç tane mezberlediniz, altı, altı beyt mezbellediniz, Altı beyti hepsini ezberleyen kim var? Altı beyti, tamam. تَبَارَكَ Mübarek oldu, yüce oldu, bereketi elinde bulunduran oldu el indiren lil furkan furkanı indiren Allah yani furkanı indiren Allah ne kadar mübarektir. Al-nebiyyi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine Kur'an'ı peygamberin üzerine indiren el erdani. Hatır güzel kokan demek. Erdan deren kelimesinin çoğulu şu elbise kolları var ya buraya atlak ediliyor. Şu Kolun içeri giren kısmına atlak ediliyor. Peygamberin üzerine Kur'an'ı indiren Allah ne mübarektir, o peygamberin sıfatı nedir? Kolları çok güzel kokar. Şimdi niye böyle söyledi? Şundan dolayı bir insanın vücudunda en kötü kokan yer nedir? Koltuk altıdır, değil mi? Eğer peygamberin burası bile güzel kokuyorsa demek ki o güzel kokuludur. Hani bir insanın bedeninde en kötü kokan yer güzel kokuyorsa demek ki bütün bedeni güzel kokuyordur demek istedik. Kimdir peki bu peygamber? Muhammedin, Muhammed'dir. Aleyhi sallallahu. Allah azze ve Celle ona salat etsin. Maa selamin. Selamla beraber. Daimen. Daimi bir selamla beraber. hu Maa selamin. Daimi selam olmaz değil mi? Daimen çünkü şey değil. Onun sıfatı değil. Maa selamin daimen. Daimi halde olan. Sürekli halde olan bir selamla beraber. Yağşâhu. O peygamberi kuşatan. Gaşiye. Biliyorsunuz bir şeyi kuşatmak, bir şeyi bürümek, üzerini kaplamak. Yani peygamberi kuşatan, peygamberi kaplayan, ebedi devamlı olan bir salat ve selam Allah'tan onun üzerine olsun. Ve alihi ve onun ailesinin üzerine de olsun. Ve sahbihi onun ashabının üzerine de olsun. Ve ba'du, bundan sonra. Yani salat getirdik, selam getirdik. Şimdi bundan sonra. Fe bu işaret ettiği şey ney? kitap, manzumetü zemzemi, mithlu, misali gibidir, elcumani, cuman yani böyle değerli taş, e, elmas, pırlanta, ekdu, düzenlenmiş olan. Hani sen şimdi bir ipi alırsın, o ipe şey düzersin, elmas, zebercet böyle altın düzersin değil mi? Çok güzel bir kolyo oluşmuş olur, ekd. Şimdi bu da ne yaptım diyor ben, nukaya kitabını aldım, Elması ipe dizer gibi ben de onun kelimelerini şiir yaptım sana bir ipe dizdim e, diyor. Aynen onun misali gibidir e, benim bu manzumem diyor. Yani kendi şeyini övüyor. Manzumesini övüyor. tuha <gülüyor> ilmen. Ben onun içeriğine ilim yerleştirdim. O da hangi ilimdir? Huve <gülüyor> tefsiru. Tefsir ilmidir. Yani ben o manzumenin içerisine tefsir ilmini geçirdim. Bidayeten başlangıç olarak limen bihi yahiru yani bu ilimde şaşkın olan, bu ilmi tam anlamayan, bilmeyenlere bir başlangıç olsun diye onların o şaşkınlığını, o bilgisizliğini gidersin diye ben bunu yaptım. افراد duha, ben onu müfret kıldım. Ne demek efrat duha? Yani bir efrade, bir yerde bir topluluk var. Sen onların içerisinden bir tanesini ayırıp tek kıldığında buna ifrat deniyor. Değil mi? Onu teklemek. افراد duha, ben tek kıldım nazmen, nazım olaraktan minen nukaya, nukaya kitabından. Yani e, Suyuti'nin, İmam Suyuti En-Nukaya kitabından bu bölümü Kur'an'la ilgili bölümü aldım. Müfret bir manzuma haline getirdim. Muhezzi ben tehzib ettim. Yani düzenledim. Onu, tenzib süs için de kullanılıyor aynı zamanda. Yani onu düzenledim, onu süsledim. Nizameha, onun nizamını fi En güzel şekilde hani gaye ulaşılacak en son noktaya, En son maksat. Yani ulaşılabilecek en son halde, en son e, hedefe göre ben onun nazmını da çok güzel yaptım. Yani bazı çünkü manzumeler var, dile çok ağır. Kafiye olmadığı için onu ezberlemek çok zor. E, o diyor ki yani benim bu şeyim öyle değil, benim bu manzumem öyle değil. Yani Kafiyesi yerli yerinde, tehzib ettim, süsledim, ezberini kolaylaştırdım, onu söylüyorum. Vallahi Allah'tan اَللّٰهَ Hidayet talep ediyorum, burada Allah'a مَفْعُول مُقَدَّم yani اَسْتَهْدِ اللّٰهَ olması lazım. Ama hasr ifade etsin diye Allah lafzını öne aldı. Vallahi <gülüyor> estehdi. Sadece ve sadece Allah'tan hidayet istiyorum. Ve <gülüyor> estainu. Ve sadece ondan yardım talep ediyorum. Li'ennehu çünkü o Allah el hadi. İnsanları hidayet edendir. Vemen ve o kim ve Ve insanları hidayet eden kimsedir. Yani i̇nsanlara yardım eden kimsedir. Yani yardıma muhtaç olanlara yardım eden, hidayete muhtaç olanlara da hidayet eden Allah'tır diyor. Şimdi bunları gördük, zaten içeriğini anlatmıştık. Bunu da mukaddime olaraktan kabul edebiliriz. Bir sonraki dersimizde de haddu ilmi tefsir, tefsir-i tanımı dediğinin yerden inşallah okumaya devam edeceğiz. Buyurun hanım. Biz mesela dersi Vallahi ben hepsini okumuş biri olaraktan e, söylüyorum, de, yani şöyle ders yapmayan biri için e, mesela diyelim ki bunu ders olarak görmüyor, kendi kendine okuyor biri için. O ilk söylediğim kitap çok karışık yani on, onunla ilgili biraz şey etmek lazım, anlamak lazım. Bir de birinin söylediğini, biri zıddını söylüyor hani hangisi doğru, hangisi yanlış, çok şey yapamıyor insan birbirine, ayırt edemiyor. Şimdi biz ders olarak yaptığımızda bunun şerhleriyle ilgili okuyacağınız hiçbir şey Size çok basit kalır. Çünkü biz daha tafsilatını şey yapacağız, e, işleyeceğiz. Yani o şerhlerde anlatılan. E, ama ilerisi için söylüyorsanız, yani ben bir ölümün Kur'an olarak hangi kitabı alayım, e, bende bulunsun e, diyorsanız, hani bizim dediğim gibi zemzemi şerhi olaraktan bence bir şerhe hiç şey yapmayın. Bakmayın. O şerhlerde olanların en fazla, belki 10 katını biz zaten burada ders olaraktan İşleyeceğiz. Şimdi biz ne kadar ders işledik? Mesela bir saattir ders anlatıyoruz. Zaten bu kitabı komple üç saatte bitiren hocalar var. Yani bu metinleri genelde hocalar bir derste bitiriyor. Adam alıyor eline mesela Beykuniye'yi metin metin söylüyor. Niye? Çünkü sonrasında başka kitaplar açıklayacak. Bunu bir şey gibi kabul ediyor. Bir ana giriş olaraktan kabul ediyor. Onun şerhlerinin size çok faydası olmaz. Ama işlediğimiz konuları mesela nereden okusanız faydası olur. مَبَحِسْ فِي عُلُومِ القرآن. Mesela Mennâkattâ'nın, Subhi Salih'in kitabı da çok güzel. Şey almayın, bu sabuninin kitabını boşuna almayın, gereksiz bir kitap. Onu almayın. Mesela Menâhülül İrfan, hani dili de size yakın bir dil, hani çok rahat anlarsınız yani inşallah. Menâhülül İrfan elinizin altında olursa bazı bahislerde ona ona bakabilirsiniz mesela. Ama zemzeminin şehleri dediğim gibi ben tahminim alırsınız bu sefer dersiniz ya biz bunu aldık ama zaten derste fazlası var, biz boş yere almışız dersiniz. Ama o ikisi olabilir. Daha ilerisi için de şey alabilirsiniz. Yani itkanı alırsanız burhanı almanıza gerek yok. İtkan kitabını alırsanız. Bir de bir tane daha kitap var. Doktor bilmem ne el Hayderi diye. Hmm. El Burhan ve İtkan ee, diye bir kitabı var. Yani İmam Süüd'inin ve İmam Zerkeş'in iki kitabını karşılaştırıyor. Her konuyu. Hani onu anlattı, onu anlattı. hangisinin ki daha güzel? O kitap da mesela Türkiye'de bulabilir misiniz zannetmiyorum, o kitap olsun, çok zor. Bir de mesela şey kitabını yazabilirsiniz, hani size çok faydalı olacak. El-Cem'u fi qavaid tefsir. Hatta dur ben kitabın adına tam bakayım da size orijinal ismini söyleyeyim. Bu kitabı mutlaka hatta alırsanız çok güzel olur İlerisi için, ben söylerim size. Yani ben vakit olsaydı o kitabı şerh etmeye çok iki İki cilt ama yani. yani kitabın kendisi iki cilt bir kitap. Hani bir ömür şerh edilir ama sadece te usulü tefsirle ilgili değil birçok konuda faydası var. Ben tam ismini yanlış hatırlamamak için tam ismini söyleyeceğim sana. Onu hatta alamazsanız, bak şimdi ben size daha önce de söylemiştim. Bazı kitapları internetten pdf olarak indirip bastırabilirsin hiç uğraşmayın yani o kitabı bulacağım. Gerek yok yani hani bizim gayemiz ilim elde etmek güzel. Güzel kütüphane kurmak değil yani. Fotokopya olsun ama elimizde kitaplar olsun. Ben sana hemen onu söyleyeyim. Evet. Kava'idu tefsir cem'an ve diraseten. İki ciltlik. Halid Essept adında bir alimin. Bu alim zaten müfessir. Ben daha önce de ismini birinin daha söylemiştim. Musaid ibn Tayyar. Diye. Hatırlıyor musun sana bir isim söylemiştim? Şimdi bu ikisi Musaid ibn Tayyar hem tahkik yapıyor. Hem de Kur'anla ilgili belli konuları kitaplaştırıyor. Mesela artık böyle bütün kitaplarda değil de artık onlar hiç görmüyor zaten insanlar o tip kitaplara meyletmiyor. etmiyor. Adam nuzul yani de, esbabı nuzul ile ilgili özel bir kitap okumayı yeleyor daziyede. Mesela böyle şeyler var, alimler var. Bu İbn-i Teyar bunlardan bir tanesi. Kitapları çok güzel, tahkikleri çok çok güzel şeyleri var. Bu harit esep de. Bu zaten kendi Anadolu tefsir müfessir bir âlim. Lakin bunun bir şey var, bir özelliği var. Bu adam eski usulle ilmi okuduktan sonra akademiye girdiği için şeyi çok güzel. Böyle alet ilimlerine yönelik bilgisi çok fazla kuvvetli. Şimdi mesela tefsirde bir yer gelir, adam belagatla ilgili bir şey söyler. Tefsiri yapan adam belagat hiç görmediği için bakarsın orayı savuşturur yani anlatmaz. Ama bazı yani usulle ilgili bir konu gelir, adam kendi bilmiyor ki onu sana anlatsın yani. Atlar orayı. Bazı ilim adamları var bu alet ilimlerini güzel okudukları için bu tip konuları böyle çok güzel, açı aça şey yapıyorlar. gidiyorlar. Bu alemin bu kitabı çok güzel. Bu Kavaydu tefsir. Yani benim gördüğüm tefsir kaidelerini. Öyle mi? Kur'an aslında da ismine Kavaydu tefsir demiş yani. Bu kadar böyle güzel, bab bab alan, bir de kaideye çevirmiş. o kaideyi kendisi şerh etmiş, ne anlatmak istediğini. Toplam bir işte bin sayfayı geçiyor ee, kitap. Ben tavsiye ederim size. Kitabı bulamazsanız, e, bulursanız bana da alın. Yani kitap evine falan gittiğinizde. Bulamazsanız da bu Mektebetül Vakfiye diye bir e, şey var. Gördünüz mü hiç Mektebetül Alakanız var mı peki, ilginiz var mı bu tip şeylere? Mektebetül Vakfiye, Şimdi 3-4 tane kitap sitesi var. Daha düzgün bir ifadeyle söyleyeyim. Bunlardan biri Saydül Fevaid. Duydunuz mu hiç bunu? Saydül Fevaid. Saydül Fevaid'teki kitaplar, Saydul Fevaid kitap yayınlıyor. Şimdi Mektebetü Şamil'e de artık kitap yayınlıyor. Yani Mektebetü Şamil'e'nin sitesi var. Sitede kitap yayınlıyor. Bir de Mektebetül Vakfiyye var. Kaf ile Vakfiyye. Bu Mektebetül Vakfiyye, ee, kitapları PDF formatında basıyor. Peki faydası ne? Tarama usulüyle yaptığı için sen oradan rahat nakil yapabiliyorsun. Yani kitabın matbu haliyle oradaki halinin sayfa numaraları birbirini birbirini tutuyor ama Saidül Fevaiti de öyle değil. Word olarak bastıkları için Word biraz şey yani nakil yapmak çok zor. Yani matbuda kaça takab özür dilerim. Kaça takabül ediyor bilmiyorsun. Mektebetül Vakfiyede vardı bu. Yani, kitap oradan indirip basılabilirsiniz. alabilirsiniz. Ben okuduğum zaman öyle basmıştım. Yani oradan indirmiştim, basmıştım. Şu an nerede bilmiyorum ama evde de olabilir. Ee, özetini de çıkarmıştım ben o kitabın. İnşallah size de faydalı olacağını düşünüyorum. Allah'ın izni ve inayetine. Ama zemzemi şerhleri dediğim gibi zannımca işinizi görmez. Bu ilk ismini yazdırdığım Nehcud de şimdi çok sık kafanızı karıştırır. Hani hangisi doğru, hangisi yanlış? Haşiye'de başka bir şey söylüyor. Şeyde başka bir şey söylüyor. Kafanız çok karışmasın diye söylüyor. Ve ahiru da'bana elhamdülillahi rabbil alemin.